İsrailoğullarının Musa'ya dedikleri gibi, sen ve Rabbin gidiniz, savaşınız, biz burada oçuracağız, demeyeceğiz, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederiz ki eğer sen develerini Berkülumada kadar sürecek olsan biz yine de sana tabi oluruz, dediler.